Hükümleri öğrenmiştik. Bir cuma namazı cuma suresindeki ayetle sabit. İki onlarca rivayeti olan hadisi şerifle sabit. Üç bu konuda ümmetin icma'ı vardır. Bu üç delil, Kur'an, sünnet ve icma cuma namazını hatta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 incelenmesi gerekmiyor. Ev <gülüyor> imra'eten veya kadın. Çizgili yer burası. Ev <gülüyor> imra'eten veya kadın. Ev sabiyyen, ev meridan. Çocuk veya hasta. Hasta zaten hastalığı doktor kalitesinde bir raporla ya kendi kanaati veya doktor düzeyinde sabitse hangi hastalık bu yani cumaya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 Fihi el-huyyaba vel-huttaka bu sözleşmede e, yaptıkları konuşmada hayız halinde de olsak olmasak da bayram namazlarına gelmemizi emretti diyor ve la cum'ate aleyne bizim cuma görevimiz olmadığını da söyledi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 isimli icma konularını yazan e, ulemamızdan birisi e el iqnau fî mesailil icma' isimli kitabının 848. meselesinde diyor ki ilmi değeri bulunan bütün alemler kadına cumanın farz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 Cuma namazı, ayda bir, bir cuma namazına en azından gitmesi çok zor kadının. Mümkün değil düzeyinde. Bunun ötesinde iki aylık bebeğini bırakıp kadını camiye gel mi diyeceksin? İki aylık bebeğinle gel millet hutbe diye o bebeği dinlesin mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Yani kadının fıtratı evinde oturmasını hadisi şerif, Kare beytihe diyor, ka'rı beytihe.